''Kaderimde var mı?'' Bir zat değerli bir hoca efendiye ''Hocam benim kaderimde namaz kılmamak var'' deyince hoca efendi çeşmeyi göstererek kollarını sıvayıp şu çeşmede abdest al. Sonra şurada iki rekat namaz kıl. O zaman demiş kaderinde namaz kılmak olacak. Evet. Unutulmaz cevaplar. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri yaşadığı devirde akılcı geçinen inkarcılara ve onların o devre göre cevapsız kabul edilen akli suallerine şu unutulmaz cevapları vermiştir. Kendisine sorarlar, Allah hangi senede doğdu? Kur'an'da lem yelid ve lem yuled buyuruluyor. Yani o ne doğmuş ne de doğurulmuştur. Peki hangi sene var oldu? O zamandan önce vardı. Hiçbir şey onun varlığına sebep olmamıştır. Misalle anlat bunu. Üçten önce iki var. İkiden önce de bir. Birden önce sayı yok. Çünkü sıfır sayı değildir. Sayı olan birden önce hiçbir şey olmadığı gibi gerçek manada bir olan Allah'tan önce O'nu yaratacak bir şey yoktu. Allah hangi cihete bakıyor? Karanlık bir yerde bir fener olsa nereye bakar? Her tarafa bakar değil mi? Yerlerin ve göklerin nuru olan Allah da öyle her tarafa. Peki cennete girmek için başlangıç var da niçin son yok? Cennet nasıl ebedi oluyor? Her başlangıcın bir sonu olmaz mı? Bazen olmayabilir. Nitekim sayıların başlangıcı vardır. Fakat sonu yoktur. Evet, tahtadan başka. Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri kayıkla boğazı geçerken efendim ölümle aramızda şu tahtadan başka bir şey yok diyen talebesine şu cevabı vermiş. Evladım karada o da yok ya